Enerji içeceklerini içmek caiz midir demişler. Bismillahirrahmanirrahim. İçeceklerde dikkat edeceğimiz husus bir içeceğin içerisinde alkol var mıdır yok mudur? E i̇çerisinde alkol bulunmayan enerji içeceklerini içmek caizdir, herhangi bir sakıncası yoktur.